Bu kapı yalnızlığa açılır. Bu kapı yalnızlığa açılır. Soğuk rüzgarlar gibi eser yüreğime ayrılık. Kavuşmak ısıtır mı insanı? Sabah oluyor anne. Sahi sabahlar neden güzeldir anne? Neden kusursuzdur, pürüzsüzdür, apaktır? Sabah ulaşmaktır aslında. Uyanık durmak, uyumamaktır sabah. Her Sabah Bir Kapı Açılır Yüreğimde, Aydınlığa Açılan Bir Kapı, Umuda Geçit, Umutsuzluğa Yol Vermeyen Bir Kapı, Apak Ufuk, Gül Yüzlüğü Sevda Boyalı Bu Kapı Olmasa, Açılmasa Yeryüzü Sallanacak Bilirim Bilirim Ufuklar Kararacak, Gün Doğmayacak, Hüzün Usanmayacak paslı bir mahsaplanacak yüreğe söküp atılmayacak neden gelmedin gelmedin her yanım ağlamaklı karlar yağıyor sokaklarımı Kapım kapalı. Üşüyorum. Özlüyorum da. Neden gelmedin? <Gülüyor>